Sorularınızı bekliyorum. Ekrana hemen yazabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yazmış olduğunuz sorulara cevap vermeye çalışacağız. Hemen ee, bakalım kardeşlerimiz soru yazmışlar mı? Ekranda bakıyorum şu anda. Gördüğüm kadarıyla bir soru var. Talebe kardeşimiz yazmış. Diğer kardeşlerimizle lütfen sorularınızı hazırlayın. Var ise. Diyor ki, içinde ayet, hadis yazılı. Muska, hamaylı. Takmak, şirke girer mi? Diye sormuş. Allah razı olsun demiş. Allah cümlemizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde kim ki Hamaliyu takarsa, Hamaliyeye güvenirse, Muska'ya güvenirse veya Hamaliyle artık değişik şivelerde, değişik şekilde şekillerde telaffuz ediliyor bu kelime. Kim ki Muska takarsa, Allah onu Muska ısı ile baş başa bırakır. Yani Allah onu reddeder. Allah ona rahmet etmez. Allah onun yanında olmaz. Allah onu muskasıyla baş başa bırakır. Muskaya onu, onun işini, emrini, ihtiyaçlarını muskaya havale eder. O kağıt parçasına havale eder. Der ki, madem sen beni unuttun, o kağıt parçasından medet umuyorsun, öyleyse buyur, dilediğini yap, buyur. Seni doyuruyorsa doyursun, yaşatıyorsa yaşatsın, seni koruyabiliyorsa bu kağıt parçası korusun, buyur der. Bırakır. Dolayısıyla... Muska takmak, o muskadan bir menfaat bekleme durumunu e, içerir ki bu da şirktir. Çünkü e, Allah'tan başka cansız bir varlığın, bir kağıdın, bir üzerinde mürekkeple e, ayetler yazılı olan bir kağıdın sana zarar veya kar vereceğini düşündüğün için, e, dolayısıyla... E, Burada büyük bir hata işlenmiştir. Zar zararın da, karın da Allah'ın izniyle, Allah'ın dilediği, dilediği kişiler için, dilediği zaman ve mekanda verileceği kaydesini unutmuşsundur. Ve bu kaydiye muhalefetten dolayı şirke düşmüşsündür. Ve bugün maalesef ülkemizde birçok insan kurşun dökünür, efendim... Bu muskalardan yazdırır, para verir, cinci hocalara gider, bunlardan medet bekler. Ya Allah varken bir kağıt parçasından niye medet bekliyorsun? Nedir yani bu kağıt senin parçası kurtarabilir mi? Öyle insanlar var işte Kur'an'la alakası yok. Kur'an'a düşmanlık yapıyor ama arabasının da tam dikiz aynasının altına küçük bir mushaf asmış. Niye? Kaza yapmaktan korurmuş. Hadi oradan. Öyle şey olur mu? Eğer Kur'an kaza yapmaktan korusaydı veya hafızların kafasında hepsinde Kur'an var değil mi? Hafızlar asla kaza yapmazdı veya arabasında Kur'an aslı olanlar kaza yapmazlardı. Kur'an dahi olsa asılı olan, bırakın iki ayet yazılı bir kağıt parçasını, Kur'an'ın en büyük Kur'an'ı yaldızlı, en büyük Kur'an, hatta bir değil on tane, on tane değil bin tane Kur'an'ı arabanıza assanız da, evinize assanız da, o Kur'an sizi korumaz. Sizi koruyacak olan Allah'tır. Kur'an'ın üzerinde yazılı olduğu ayetler değil. Bir de sen tabii ki ayetlerin manasını anlayarak hayatına tatbik edersen, takvalı bir kul olursan Allah seni o zaman korur kardeşim. Sana dualarına icabet eder senin o zaman. Ama bunların hiçbirini yapma. As Kur'an'ı. Bazıları da şimdi mesela şey asıyorlar. Eee. Salat-ı tefriciye. Bunu asanlar var. Ee, orada nedir? Peygamberimizin dualarından konmuş bir kağıt yazılmış. Hatta bazıları kurşun bile işlemez. Zarar gelmez. Bunu asana diyorlar ve bu şekilde bir din tüccarlığı yapıyorlar ve bunları satıyorlar. Nerede o bunu as Efendim asarsan kaza yapmazsın, zarar gelmez veya kurşun işlemez de de diyen bir insan varsa siz yani şey yapın e, isterseniz deneyelim falan deyin o zaman korkacaklar ama denemeyin yani adamı öldürür öldürürsünüz? yani denemeyin öyle bir şey efendim e, ama o insanlar e, rüşlerine o zaman geleceklerdir korkacaklardır ve aslında e, onların ufak ufak putçuklar olduğunu anlayacaklardır ve bu şirk olduğunu tekrar söylüyorum değerli kardeşim talebe kardeşimize ve diğer dinleyen kardeşlerimize ee, tevhid üç kısma ayrılmak, ayırmak uluhiyet, rubiyet isim sıfat bu bidat mıdır? diye sormuş talebe kardeşimiz ikinci sorusunda. Ee, şimdi tevhidi anlamak için e, bu taksimatlar yapılıyor. Yani bu taksimat Kur'an'da veya sünnette yapılmış bir taksimat değil. Ama biz e, diyoruz ki uluhiyet Tevhidi var, rububiyet tevhidi var, isim ve sıfatlar tevhidi var ve bunu anlatmak için insanlara e, daha kolay bir şekilde anlatmak için böyle taksimatlar yapılmış ve bu taksimatların yapılmasında e, bir zarar yok bir fayda var. Bu taksimatları yaptığımızda birini diğerinden ayrı görmüyoruz. Eğer birini diğerinden ayrıdır, farklıdır, bu yeterlidir, sadece bu yeterlidir, öbürlerine gerek yok diye bir anlayış olursa bu çok yanlış olur. Bu tevhid bölümleri tamamen birdir, tektir. Biri diğerinin manasını ihtiva etmektedir. Ve biri olmadan diğeri de olmaz. Gerçek bir tevhidi inanç olmaz. Hepsi olacak, hepsi olacak. Ama biz anlaşılsın diye, e, alimler anlaşılsın diye e, ne yapmışlar? Bunları taksimata ayırmışlar ve bu şekilde insanların bu e, tevhidi anlamasını sağlamışlardır. Bunda herhangi bir sakınca görülmemiştir değerli kardeşim. Evet. E, Fidelya kardeşimiz sizin göremeyeceğiniz bir şekilde özel bir sorusu var. Ee, diyor ki, evde birkaç tane Kur'an-ı Kerim olunca hepsini ayrı ayrı okumak gerekir mi? diyor. Değerli kardeşim, önemli olan Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'i okumaktır. Evde on tane, bin tane, yüz tane Kur'an-ı Kerim de olsa hepsini ayrı ayrı okumak diye bir şey yoktur. Birini alırsın okursun. Diğeri sana küser mi? Hayır. Öyle bir küsme olayı veya, veya bir abes olayı olmaz. Hepsini alıp okumak. Ama şu da var. Evde Birçok Kur'an-ı Kerim varsa gerek yok. Bir tane olması yeterlidir. Diğerleri ne yapacaksın? Olmayanlara vereceksin ki orada o Kur'an-ı Kerimler atıl bir şekilde kalmasın, faydalı olsun. O in diğer insanlar o Kur'an-ı Kerim'i okudukça sen de ee, ne yapmış ol? Sevap kazanmış ol. Bir sadakayı cariye vermiş ol ve bu şekilde sevap kazan. Ve kazanmış olduğun malı sana sevap pınarı Çeşmesi kaynağı haline getir. Evde durmasından sana fayda, fayda yok. O yüzden buradan bu soru e, sorulunca e, aklıma gelen diğer şeyleri de söylemek istiyorum. E, değerli kardeşlerim, kütüphanenizde bulunan kitapları açın millete. Kütüphanenizde bulunan kitapları aman kaybolur vermeyin, vermem demeyin. Verin. Kaybolan kaybolur. Allah için kaybolsun ne olacak? İnsanlar istifade etsinler. Kütüphanenizi açın insanlara. Kütüphane kitapların öyle kalması, orada küflenmesi, paslanması doğru değil. Size sevap kazandırmaz. Bunlardan fayda görülürse, istifade edilirse, insanlar faydalanırsa, o zaman sizlere faydası olur, insanlara faydası olur. Evet. <gülüyor> Melek Evren, Evrem kardeşimiz diyor ki, <gülüyor> Tabi adınızı okumamda bir sakınca var mı? Bilmiyorum. Çünkü e, değerli kardeşlerim bunlar kaydoluyor ve e, insanların istifadesine sunuluyor. E, adınızı okumayabilirim. Benim adım okunmasın diyen kardeşlerimiz olabilirler. <gülüyor> Onlar da yazsınlar. Adlarını okumayalım. E, diyor ki Selam Aleyküm hocam diyor. E, hangi alimlerden Övgünüz var hocam. Ve nerede okudunuz? Kusura bakmayın sizden hiç bilgim yok. Ee, benim ölmem mi gerekiyor Me Melek kardeşim? Beni kimse tanımaz. Ee, onu söyleyeyim. Kimse de beni övmez. Onu da söyleyeyim. Ee, nerede okudunuz? Ne okuduğum önemli benim. Nerede okuduğum da önemli değil. Ee, nerede okuduğum hiç önemli değil. Yani bir, bir aracın plakası önemli mi? Eğer aracın motoru bozuksa, kabortası ezikse, büzükse, çürükse plakayı altından koyun. Ne işe yarar? Plaka önemli değil. İnsanın ne, nerede okuduğu hiç önemli değil. İnsanların hatta ne okuduğunu da siz bilemezsiniz. O da önemli değil. İnsanların ne söylediği önemli. Ne konuştuğu önemli. O insan Kur'an ve sünnete aykırı konuşuyorsa bu, bu önemli. Ve bir insan Kur'an ve sünnete uygun konuşuyorsa bu önemli. Yoksa nerede okudu? Nereye gitti? Plakası ne? Övgüsü var mı? kim bu, Bunları efendim övmüş? Kimden tezkiye almış? Bunlar pek önemli değil. Ee, övgü bizler için önemli bir durum değil. Övgü ee, Kimsenin övgüsüne ihtiyacımız yok. Böyle bir beklenti içinde olamayız. Zaten böyle bir beklenti içinde olursak bu da gizli küçük şirke girer. İhlasızlığa girer. Onu da sizler takdir edersiniz ki bu beklenti içinde hiçbir davetçi olamaz. Eğer bizimle ilgili hiçbir bilginiz yoksa, Melek kardeşim, bu da önemli değil. Bundan sonra bilginiz olur. İnşallahu Teala. Funda Yılmaz kardeşimiz de hocam hakkında bilgi soracaktım diyor. E şimdi, e, madem talep çok, neden bu önemli değil aslında? E, ben meşhur bir hoca değilim, hatta hoca bile değilim. Ben e, Sadece bir talebeyim, talep olmaya çalışıyorum. Talebe olmaya çalışıyorum. Hoca değilim, alim değilim. E, onu söyleyeyim. E, sadece talebe olmaya çalışan, tembel e, efendim, fazla konuşmasını beceremeyen, vazifelerini, yükümlülüklerini, sorumluluklarını yeterince bilemeyen, biraz aciz, biraz tembel, e, gevşek davranan bir kişi olarak e, size, sizlere kendimi takdim edeyim. Gerisi bilmiyorum. Bunlar yeterlidir. Ee, evet. Anladım. Yeni tanıdığım bir hoca olması diyor. Ee, söylüyorum tekrar. Ben hoca değilim. İlim talebesi olmaya çalışan bir kardeşinizim. Sadece aranızdan bir kardeşinizim. Ee, bunu söylemekle yetinmek istiyorum. Talebe kardeşimiz diyor ki, sebepler edinmek tevekküle aykırı mıdır? Ee, çok güzel bir soru sormuş. Tabi uzun bir cevabı olacak bunun ama e, kısa keselim. Değerli kardeşim e, sebeplere tevessül etmek sünnetin gereğidir. Sebeplere tevessül etmek sünnetin, hayatın, sünnetinin gereğidir. Bakınız, kainatta hiçbir şey sebepsiz değildir, yaratılmamıştır sebepsiz olarak. Sebeplere tevessül etmek hem hayatın sünnetinin gereğidir, hem dinimizin sünnetinin gereğidir. O yüzden sebepler edinmek efendim tevekküle mugayir bir şey değildir. Tevekkülü ortadan kaldıran bir şey değildir. O yüzden tevekkülün tanımını yaparken alimlerimiz diyorlar ki bir iş için gerekli olan bütün önlemleri aldıktan sonra... İşin sonucunu Allah'a bırakmak tevekküldür. Ama siz gerekli sebeplere tevessül etmeden, gerekli önlemleri almadan, gerekli gayreti sarf etmeden, e, ben tevekkül ettim Allah'a kardeşim, Allah bilir diyorsanız, bu da yanlış bir tevekkül olur. Yan doğru olmaz. E, ve bu da biliyorsunuz, e, sahabe tarafından bu tür davranışlar sergileyen insanlar da, Yerilmiştir ve o insanların gerçek tevekkül ehli olmadıkları ifade edilmiştir ve e, rüşt, e, rüşte davet edilmişlerdir. Evet e, yine Melek kardeşimiz diyor ki güzel diyorsunuz hocam ama nereden bilebilirim sizden alıp almayacağımı al, alacağımı, alıp alamayacağımı çünkü benim bilgim yeterince yoktur ki doğru ve yanlış ayırt edeyim efendim mesela diyor kafirleri öldürün diyor falan işte diyor Kur'an'da vesaire e, evet şimdi ben size desem ki melek kardeşim ben falan yerde e, okudum tahsilimi orada yaptım falan yerde çalıştım pişman yere gittim oradan gittim buradan geldim bunlar sizler için bir güven vesilesi mi olacak ee, yani bence e, sizler sizlerin aklına hitap ediyorum. Yalan konuşuyorsam bunu anlayabilecek bir yaştasınızdır. Ee, yanlış konuşuyorsam bunu da ayırt edecek, edebilecek bir yaştasınızdır. Biraz önce e, Kur'an-ı Kerim'le ilgili ayetimizle ayetlerimizle ilgili tefsirler yaptık. Tefsirlerden açıp okuyup söylediklerimizi Karşı karşılaştırma imkanınız vardır ee, dolayısıyla tabii ki gizlenecek bir şey de yok ama e, ben sevmiyorum yani kendimi reklam etmeyi sevmiyorum okumuş olduğum üniversitelerin yapmış olduğum akademik çalışmaların e, bir övünç vesilesi olarak görülmesini sevmiyorum istemiyorum böyle bir şey. Dolayısıyla e, lütfen e, sormayın da e, sadece sadece bir insan olarak, bir Müslüman olarak e, dinlediğinizde anlattıklarımın fıtratınıza aykırı olmadığını, dinimize aykırı olmadığını göreceksiniz. E, aykırı olarak gördüğünüz yerlerde bizi mutlaka uyaracaksınız. Bizim de size ihtiyacımız var, sizin uyarlarınızda. İhtiyacımız var. Ee, onu da o şekilde söylemek istiyorum. Ee, ama yani beni özel şekilde tanımak isteyen kardeşlerimiz varsa e, tanıyabilirler. Orada bir problem yok. Burada e, onun reklamını yapmak istemiyorum. Bunlar bu derslerimiz kaydedildiği için özellikle e, tanımak isteyenler için mesene adresim hijazin yolu Bunu da söyleyeyim hijazin yolu. Evet. Diğer soruya geçelim hemen. Talebe kardeşimiz diyor ki, dinde orta yol ne demektir? Ha, evet. Bu da güzel bir soru. Talebe kardeşimizden. E, dinde orta yol değerli kardeşim, kardeşlerim, e, aşırılık yapmamaktır. Görevleri de ihmal etmemektir. Orta yol sünnet yoludur. Orta yol Kur'an yoludur. Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Yahudi ve Hristiyanların kendi din adamlarını büyüttükleri, yücelttikleri ve onlar hakkında aşırı düşüncelere, inançlara sahip oldukları gibi siz de benim hakkında aşırı düşünce ve inançlara sahip olmayın. Aşırılığa gitmeyin. Vasat olun. He? وَجَعَلْنَاكُمْ ümmeten وَسَطًا allah Teala biz sizi vasat bir ümmet kıldık diyor. Vasat bir ümmet. Vasat. Yani Kur'an yolunda olursak biz vasat ümmetiz. Peygamberimizin sünnetine tabi olursak biz vasat sünnetiz. Hayrul الْاُمُورِ اَوْصَدُهَ İşlerinde en hayırlısı orta yolu takip edendir. Ama bazıları bu orta yolu takip etmeyi taviz vermek olarak anlamakta, algılamaktadırlar. Orta yolu takip etmek, taviz vermek değildir. Eğer taviz veriyorsan, orta yolda değilsin zaten. Doğru yolda değilsin zaten. Yani bu bu tabi yanlış yapıyorsun demektir bu. Efendim, ya beş vakit namazı, namazı kılmak, oruç tutmak, tesettürü böyle son derece sıkı tutmak, aşırılıktır be diyenler var. Hayır. Hayır. Orta yolu tutmak namazı kılmaktır, orucu tut orucu tutmaktır. Zekatı vermektir, hacca gitmektir. Ya orta yol bu. Tesettüre Allah'ın emrettiği gibi uymaktır. E, Allah'ın e, diline insanları her türlü güzel vesileleri kullanarak davet etmek orta yoldur. Din-i mübini İslam'ı Peygamberimizin sünnetine uyacak şekilde, onun hayatına, anlayışına, tatbiğine göstermiş olduğu şekle, şemale uyacak şekilde yaşamak orta yoldur. Bunun aşağısı orta yol değildir. Yukarısı da aşırılığı da nedir? Orta yol değildir. Dinde orta yol asla taviz vermek değildir. Dinde orta yol Kur'an'a ve Sünnet'e tabi olmaktır. Peygamberimizin yolunu takip etmektir orta yol. Vasat ümmet ol olmakta budur. Bu şekilde bilelim e ve aşırılıklara gitmeyelim. Taaviz karda olmayalım. Funda Yılmaz kardeşimizin bir sorusu var. Sağlık için Hintlilerin yaptıkları bazı uygulamaları yapmakta sorun olur mu? Kafirlere benzemek adına yapmamak daha iyi mi olur acaba diye bir soru sormuş. Değerli kardeşim, e, sanıyorum e, ülkemize de son zamanlarda sirayet eden e, bazı e, işte sağlık açısından iyi olduğu lanse edilen bazı uygulamalar var. Sportif faaliyet olarak da bazıları lanse ediyorlar ama bu aslında güneşe tapınmaktır. Bu Hindistanların sabah... E, vaktinde güneş doğduğu zaman güneşin karşısına bağdaş kurup ellerini birleştirip e, bağdaş kurup böylece oturmaları ve orada eğilmeleri vesaire kalkmaları bir takım hareketler yapmaları aslında e, bir e, güneşe tapınmadır. ve bunu ülkemizde spor diye getirdiler insanları lanse ediyorlar sağlık açısından e, bunun yani evet sporun sağlık açısından faydası vardır ama siz normal sporlar yapın. Illaki de efendim bağdaş kuracaksınız, ellerinizi birleştireceksiniz, böyle bekleyeceksiniz efendim, e, nefesinizi tutacaksınız vesaire vesaire. Bunlara gerek yok. E, bunları yaparsanız onlara benzemiş olursunuz. Dini açıdan tehlikeli bir duruma düşersiniz. Spor yapmak istiyorsan yap. Ama kafana göre yap. Ama spor hocalarının tavsiyelerine, tavsiyelerine uyarak yap. Felanca bilmem Hinduzmin veya Budizmin bir ritüeli olan bir uygulamayı asla kabul etme hayatına da tatbik etme asla onlara benzeme evet onların bu hareketlerini yaparsan onlara benzemiş olursun onlara benzemiş olursun akidevi açıdan da tehlikeye düşersin asla ne bunu yap ne insanları buna davet et ne de bu merkezlere iştirak et git spor merkezleri merkezleri vardır tabi oralarda eğer dine bir şey yoksa gidip yazılıp orada çalışmalarını sürdürebilirsin eğer kadın erkek karışık değilse kadın hocalar tarafından dersler hareketler gösteriliyorsa git ama maalesef bu yapılanlar ülkemizde son zamanlarda yapılan bu Hindistan'dan gelen bu adetler onların dinlerinin gerektirdiği bazı tapınmalardır, güneşe tapmadır, bazı ritüellerdir. Bunları yapmak dini, açı, dini açıdan, inancımız açısından tehlikeli sonuçlar doğuracak şeylerdir. Şirke kadar gider ve cehenneme kadar da götürür. Dikkatli olmak lazım. Kafirlere benzemektir. Aynı zamanda onların yaptığı o hareketler. Yani olay sadece spor değil, e, inançsal bakımdan da boyutu var. Bunları da unutmamak lazım. Fundayılmaz kardeşim Allah cümlemizi selamete erdirsin. Her türlü şirkten hata'dan da uzak eylesin. Eee Abdulmuttakim kardeşimizin melek e bir melek kardeşimize bir tavsiyesim var. Ee, öyle bir yazı e, var. Evet, e, onu da okudum. Evet, e, melek kardeşimiz yine e, kendi sorusuyla ilgili eee yorumlar e, da bulunmuş. Ama bir soru değil. Evet okuyorum arkadaşlarım. Besmele 1. Bakıyorum soru var mı? Evet. Arkadaşlarım yorumlarınızı okuyorum. Soru zannettiğim için vakit geçiyor. Kusura kalmayın. Ama kendi aranızda yapmış olduğunuz bir takım açıklayıcı konuşmalar. Ee, ve e, tabi ki bunu da anlayışla karşılamak lazım <gülüyor> e, Melek e, kardeşimiz e, evet hocanın e, akili ve menheçeyini öğrenmek istiyorum demiş e, söylemekte bir e, sakınca yok Tabii ki anlatmış olduğumuz şeyler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize takdim ettiği Kur'an'ın bize takdim ettiği Takdim ettiği sahih akide inanç üzerine kurulu ve o menhece dayalı şeylerdir. Sahih akide, doğru akide, doğru inanç. Ehli Sünnet ve Cemaat ilkelerinde e, şeklini şemalini bulmuş. Peygamberimizin Sünneti seniyesinin dışına çıkmayan ve asla ve asla Kur'anın ölçülerinin dışına çıkmayan bir inanç. Onu anlayıp, onu yaşayıp, onu takdim etmeye. Gayret sayf ediyoruz. Adı, efendim, biz kimiz? Müslümanız elhamdülillah. Nasıl bir Müslümanız? Ehli sünnet ve cemaat e, ilkelerine bağlı kalan bir Müslümanız. Sünnet ehliyiz. Kur'an ehliyiz. Sünnet ehliyiz. Cemaat ehliyiz. E, ve Müslüman e, bizim yolumuz Müslümanların yoludur. Müslümanlardan ayrı düşmeyiz. Müslümanlarla beraberiz. Onlarla her türlü ee, faaliyet aktivite e, ve her türlü eylem birliği içinde olmamız bizden beklenen bir durumdur ve bizim de arzu etmiş olduğumuz bir durumdur. Ee, bunlar yeterlidir sanıyorum. Evet. Evet. evet okuyorum arkadaşlarım. Ee, sanıyorum soru yok. Ee, Melek kardeşimiz e, biz sizden özür diliyoruz. Hayır yani Sorularınıza yeterince açık olarak cevap vermeye çalıştık. Ama inanın e, yani böyle basit e, vurgular yapmak, efendim ben şuyum, buyum, şuradan mezunum, buradan mezunum, şu kadar eserim var, bu kadar şuyum var, bu kadar buyum var demek bir Müslümana yakışmaz değerli kardeşim. O yüzden lütfen e, siz de bizi anlayışla karşılayın. E, teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar başka soru da yok. Sanıyorum vakitte bir hayli e, uzadı. E, aşağı yukarı bir saate aşkın bir zamandır sizlerle beraberiz. Ama son anda bir e, kardeşimizden, ana panda lakaplı kardeşimizden bir soru geldi. Okuyalım. Hocam, e, ailemden bana kalan altın ve gümüş kaplar var. Ee, çatal, bıçak, her şeyi değerli. Antika eşyalar. Bunları satmama izin vermiyorlar. Torunlarına saklama için. Ee, bu zaman e, ayet var. Tevbe suresi 35. ayeti. Yanılmıyorsam. Ee, evet, bu konu ilginç tabii. Evet. Ee, değerli kardeşlerim, <gülüyor> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, altın kaptan Yemeyi, içmeyi yasaklamıştır biliyorsunuz. Bunların süs eşyası olarak kullanılmasını caiz gören alimler çoktur. Yani dolabınıza koydunuz süs eşyası. Yani kullanmıyorsunuz ama bir süs eşyası olarak dolabınıza koydunuz. Bunda bir beis yoktur diyen alimler çoğunluktadır. Ama bunlardan, bu kaplardan yenmez, içilmez, caiz değil, haramdır. Peki... Yani bıçak da olsa, çatal da olsa bunları kullanmak caiz değil. Ee, peki bunları sat, satmana izin vermiyorlar. Şimdi şöyle bir şey. Ailenizden kalan şey diyorsunuz. Ailem izin vermiyor diyorsunuz. Şimdi eğer siz varis iseniz, ailenizden size kaldıysa, mülkiyetinize geçtiyse siz bu o mülkiyetinizi satabilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ancak... Ee, onunla ilgili bir vasiyet var ise bu vasiyetleri de yerine getirmeniz bir varis olarak sizden beklenen bir şeydir. Nedir mesela? Derler ki falan bırakmış olduğum altın bıçağı e, işte e, falanca ilim e, talebelerine ver. İlim yurduna ver. Kur'an e, merkezine ver. Davet merkezine ver diye bir e, nasihat bir vasiyet söz konusuysa bunları da yerine getirmek sizden beklenecektir. Aksi takdirde bunun haricinde herhangi bir vasiyet söz konusu değil ise siz de bu mallara varis olduysanız bu malların mülkiyeti tamamen size ait ise siz bu malları harcama konusunda kullanma konusunda yeterli tasarruf hakkına sahipsiniz ve istediğiniz şekilde haram yollar hariç haram yollar hariç. Helal yollarda istediğiniz şekilde bu mallarınızı kullanma imkan, imkanına sahipsiniz. Sahipsiniz. Bunu bu şekilde söylemek istiyorum. İsterse bu mallar... Yani satılmasın, evde kalsın, sizin çocuklarınıza kalsın. Bu tamamen sizin takdirinizde olan bir şey. İstersiniz satarsınız, harcarsınız, Allah yolunda harcarsınız, ilim yolunda harcarsınız vesaire. Veya ihtiyaçlarınız için kullanırsınız. Bu tamamen sizin bileceğiniz bir şey. Ancak vasiyet varsa o vasiyeti de uygulamak e, elzemdir. E, ama vasiyetlerin de bir hukuku var. Yani size bırakılan sadece bir altın bıçaksa... O vasiyet sadece onun üçte 1'ini kapsayabilir. Mesela 3'te ikisini kapsayamaz. 3'te 2'sini siz kendiniz kullanma hakkına sahipsiniz. Eğer size kalan bütün malın vasiyet edildiğini görüyorsanız, size kalan bütün malın vasiyet edildiğini görüyorsanız, sadece 3'te 1'ini harcayabilir, 3'te 2'sini harcamayabilirsiniz. Kendinize ayırma imkanına sahipsiniz. Çünkü vasiyet malın tümünde asla olmaz. En fazla e, üçte birinde olur. Yarısına diyenler de vardır ama üçte birindedir. En fazla e, bir e, mal sahibi ölmeden önce yazacak, yazmış olduğu vasiyette veya söylemiş olduğu vasiyette malının tamamını e, bir yere verme konusunda bir vasiyet etme hakkına da sahip değildir. Varislerini kendi malından mahrum etme hakkına da sahip değildir. İslam'ımız, dinimiz bunu emretmektedir. Bu konuyla ilgili yeterli bilgiyi daha geniş bilgi almak isteyenler, İslam hukuku veya İslam miras hukuku nu anlatan kitaplara, bölümlere veya sesli materyallere bakmaları kendilerine arz olmurlar. Cuma günü yıkanmak sünnet midir diyor Celbe kardeşimiz. Evet, Cuma günü yıkanmak değerli kardeşim sünnettir. Hatta hatta bazı alimler Cuma namazına gitmeden önce yıkanmanın vacip olduğunu da söylemişlerdir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem guslü cum'ati vacip'un ala kulli ee, her ihtilam ihtilama erişmiş muhtelim olmuş yani buluğ çağına ermiş her müslümanın yani erkek erkek müslümanı kastediyor her erkek müslümanın cuma günü kanması cuma guslünü yapması vaciptir diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ee, burada vacip kelimesini e, kelime manasıyla algılayacak olursak burada ki algılayanlar vardır. Evet cuma günü yıkanmak vaciptir. Yani Hanefi mezhebine göre farzdır. Yani tabi Hanefilerde farz değil ama yani vacip diye mesela bunu bu e, hadis-i şerifi e, hanbeliler mesela kullanırken derler ki evet burada vaciplik e, Kelime manasında alınabilir ve o gusül mutlaka yapılmalıdır demişlerdir ama bunu demeyen hanbeli alimler de vardır. Yani burada vacipten kasıt tavsiye edilir, gerekir, tavsiye edilir, yapsa iyi olur. Çünkü kokusuyla Müslümanlara eza cefa vermesi mümkündür. Vermesin diye Peygamberimiz tavsiyede bulmuştur. Vacipin tavsiye manası da vardır. Vücup ve gereklilik manası dışında tavsiye manası da vardır. Çünkü bu bir emirdir değil mi? Emirin de beş tane manası vardır. Bir tanesi e, nedir? E, taleptir, bir tanesi gerçek e, emirdir, bir tanesi tavsiyedir, e, ibahadır e, vesaire. E, beş tane manası vardır. Üslûf-ı fıkıhta bunlar açık olarak e, açıklanmıştır. E, konular işlenmiştir. İşte e, burada e, cumhur Ulema'nın sözünü aktararak bu soruya da e, son verelim, cevabına son verelim. cumhur Ulema'ya göre Cuma guslünü yapmak... Sünnettir, vacip yani değildir. Sünnettir. Onu da söyleyelim. E, o hadisin yorumlarını da o çerçeve içerisinde alimlerimiz değerlendirmişlerdir. Ben, biz de alimlerimizi, sözlerini takip ediyoruz. Ama hiç unutmayalım ki, hiç unutmayalım ki bazı alimler gerçekten Cuma Güzlünü vacip olarak görmüşler, Terkin'i de günah olarak görmüşlerdir. Az da olsa, az da olsa bu e, yoruma yapan Alimlerimizde vardır. Evet. Ee, yine e, başka bir kardeşimiz e, soru sormuş. Hemen e, burada bu soruyu da sizler sanıyorum okuyorsunuz. Ana panda kardeşimiz e, hani mallarını biriktirip duranların tehdit eden o zaman e, ne yapmam lazım? E, diyor. Evet, değerli kardeşlerim elbette salihlerin yolu malları biriktirip durmak değil. Salihler e, kazanmış oldukları malları Allah için harcarlar değil mi? Yani e, mal biriktirip durmak salihlerin tutmuş olduğu bir yol değil. Onların üzerinde durdukları bir menheç bir metot değil. Evet. Oyak nizune Allah bunu derken, onlar altını ve gümüşü biriktirip dururlar derken, e, elbette e, işte dünyaya kapılmış, dünyanın peşinde sürüklenmiş insanların sıfatı olarak bunu söylemektedir. O yüzden değerli kardeşlerim, infak ederken malımızı Allah yolunda infak ederken, tabii ki e, sahabeyi örnek alalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alalım. Allah Teala'nın tabi tavsiyeleri var biliyorsunuz. Ee, i̇şte işte wala tansa nasibe ke dünyadan nasibini de unutma. Ee, yine başka bir ayet kelimede wala tabsutha kul el basti kadar açıp da e, efendim bütün malını e, veriverme hemen daha sonra yaptığına pişman olursun, yaptığına pişman olursun ve niye böyle yaptım deyip de kendini suçlarsın diyor. Yani sen niye böyle yaptım diyecek isen, öyle bir sahibi sen. ya verdiğinin peşinde gözün kalacak ise, yani sen bir Hazreti Ebu Bekir gibi, bir Hazreti Ömer gibi olamayacaksan, ya verdiğini başa kakacaksan, verdiğin, verdiğinde arkasından pişman olacaksan niye verdim, vermesem daha iyiydi deyip de o verdiğini de boşa çıkartabilecek bir zafiyete sahipsen, o zaman az ver de o zelilliği yaşama. Az ver. Ama o az verdiğin işe yarasın. İhlaslı ol orada yani. Onun başa kalkma yani. Pişman olup da amelini boşa çıkarma yani. Eğer sen verdiğin zaman Pişman olabilecek bir cinstensen o zaman pişman olmayacak miktarda ver. Bu Allah'ın bu ayet-i tavsiyesidir. Asla unutma. Asla unutma. Öyle vermek, hadi verdin. Arkasından da o ve vermenin arkasında durmak lazım. Ya Rabbi verdim ya Rabbi. Senin rızan için verdim ya Rabbi. Asla pişman değilim ya Rabbi. Yine olsa yine veririm ya Rabbi diyebileceksen hepsini ver sorun değil. Ama eğer işte melûm ve mezmûm olacaksan, kendini eleştiren bir konuma düşeceksen, niye bunu yaptım diye bir hal arz edeceksen o zaman o hale düşmeyecek miktarlarda harcama yap. Allah'ın tavsiyesi bu. Anladığımız ayetten anladığımız da budur. Evet. Ee, başka bir soruya bakalım. Kadınları da kapsar mı? Cuma günü gusletmek, koku sürülmek diyor. Kadınları kapsamaz değerli kardeşim çünkü e, peygamberimiz guslul cuma'ati vacibun ala kul muhtelim diyor. Muhtelime demiyor muhtelim yani erkek buluğa ermiş insan. Erkek kişi er kişi demek istiyor. E, onu söylüyor sadece. Aynı zamanda da e, cuma namazının e, farz olduğu kimselere söylüyor değil mi bunu? Yani Cuma ya gidecek olan yani o guslul cuma'attan kastı yani Cuma ya gidecek olanlar. Cuma namazına gidecek olanlar. Onu kastediyor. Ve Cuma namazı kime farz? Erkeklere farz. Ha. Tabi bu soru da güzel yani. Eğer bayanlar bir yerde Cuma namazına gitmeye adet edin Ne olacak? Haa. Onlar bu komşuma girer mi? Tabii ki girer o zaman. Tabii ki girer. Çünkü e, bu hadislerde bir hedef var. Hedef ne? Bu hadis söylenirken hedef ne? Hedef bir Müslüman başka bir Müslümanla omuzumuza durduğunda... Diğeri onun ter kokusundan ayak kokusundan efendim üstünün başının kirliliğinden rahatsız olmasın da huzur ve sükunet içerisinde rahat bir ortamda e, nezih bir ortamda ibadetini yapsın ve Allah'ın hoşuna gidecek bir temizlik bir e, efendim e, nezaket ve bir nezih ortamda bu ibadeti yerine getirsin diye bu e, tavsiyeler peygamberimiz tarafından e, söylenmiştir yapılmıştır değil mi? Öyleyse bayanlar da bir yerde cemaate geliyorsa, evet onları da kapsar. Evet onları da kapsar. Çünkü onlar da icabında terleyebilir, onlar da kirli giyinebilirler, onlar da birbirlerine rahatsızlık verebilirler, birbirlerinin haklarına girebilirler. Bunu asla unutmamak lazım. Yani e, bunun içine ne girer aynı zamanda? E, sarımsak, soğan mesela. Kötü kokulu şeyler yiyerek e, bir erkek Müslüman camiye gelmemesi lazım. Bir bayan Müslüman da aynı şekilde sarımsak suvan yiyerek camiye gelmemesi lazım. Ama bu hadisler genelde hep erkekler üzerinden e, veriliyor. Genelde erkekler üzerinden ama e, kadınları da kapsıyor. Bunu da unutmayalım. Camiye geldiği takdirde kadınları da kapsar. Çünkü orada hadisin amacı, gayesi... Müslümanların birbirlerine eziyet etmemeleridir. Bunu da bu şekilde belirtmiş olalım. Evet. Ana Panda kardeşimiz diyor ki, gümüş kaplarda altın çatal kaşıkla yemek haram, haram mıdır? Evet, biraz önce söylemiş olduğumuz gibi altın kaplarda yemek, içmek, bu kapları Mutfak eşyası olarak kullanmak e, caiz değildir, haramdır. Konuyla ilgili e, kitaplarımız var. Size buradan hemen bir kitap tavsiye edeyim. Bu kitabı e, Polen yayınlarından falan bulabilirsiniz sanıyorum. E, hafife alınan haramlar. E, oraya bakarsanız bunlarla ilgili cevaplar göreceksiniz hafife alınan haramlar müellif Muhammed Salih El Müneccid mi Evet bu hatta şöyle söyleyeyim Google'da hafife alınan haramlar yazın karşınıza birçok site çıkacak bu sitelerde bu kitapların Dosyaları var. Dosyalarını bilgisayarınıza indirmeniz, ücretsiz olarak indirmeniz mümkündür. Özellikle e, islamvebiz.com sitesinde bu kitapları bulmanız mümkündür. Kitapları indirmeniz, okumanız ücretsiz olarak e, mümkündür. Onu da burada söylemiş olalım. E, Melek Evren kardeşimiz... E, Tatto izin var mı diyor. Ben anlamadım bu sözün ne olduğunu. TV'de Nihat Hatiboğlu ve Yaşar Nuri Öztürk izin var diyor. Buhari yanlıştır diyor. Yaşar Nuri Öztürk doğru olan nedir? Tatto izin var mıdır? Ben anlamadım Tatto izin var mı derken. Tatto. Ne demek Tatto? Kardeşimiz bu soruyu açarsa ben de anlamış olurum. Abdülmuntaki kardeşimiz. Burada bir e, gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına cehennem ateşi doldurmuş olur. Buhari. Evet. E, gümüş ve altın kaptan e, da, da geçiyor değil mi? Bazı hadislerde çok iyi. Bu hadisi burada aktarması çok iyi oldu. Bu hadisi görelim kardeşlerim. Gümüş ve altın kaplardan yeme içmenin haram olduğunu ifade eden bir hadis-i şerif. Evet. Ana panda e, soru sormuş ama e, tabii benim takdirimde ama ben e, ayet tefsirinde bana uyar mı? Yani Tebe suresi müjde ayette diyor. Evet, yani gerekli şeyi söyledik e, değerli kardeşim. Siz anlayacak oldu anlayacak olmanız gereken şeyi anlamışsınızdır. E, Yine Funda İlmaz kardeşimiz bir şey söylemiş ama ben onu anlamadım. Ee, yine takım kardeşimiz de Kuzeyfe radıyallahu anh şöyle dedi. Şüphesiz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlastan yapılmış elbise giymeyi, altın ve gümüş kaplardan içmeyi yasakladı, yemek içmeyi yasakladı ve Bunlar dünyada kafirlerin eh, ahirette ise sizlerindir buyurdu Buhari. E, yine aynı eh, kabab. Evet Allah razı olsun. Bu hadisleri burada hemen kayda geçmesi bizler için de iyi oluyor. Evet. Bakıyorum başka soru var mı? Dövme ile ilgili... Bir şey söylemiş. Abdülmuntak'ın kardeşimiz dövme yapana ve yaptırana lanet etmiştir. Allah'ın Resulü. Evet. Ya bu e, Tatto'dan kasıt dövme yapmak mıydı? Evet. Dövme haramdır değerli kardeşim. Onu da söyleyeyim. Caiz değildir. Eğer Tatto'dan kasıt dövme yapmaksa. E, şimdi bazıları helal görüyor olabilir ama işte takım kardeşimizin de e, ifade etmiş olduğu gibi hadislerde bunlar haram olarak bizlere iletilmiştir. Ve biz de Müslümanlar olarak bu hadislerin istekleri doğrultusunda uygulama içinde olmamız lazım. Evet. Talebe kardeşimiz diyor ki ehli Sünnet'in sahabe konusunda inancı nedir? Aralarında büyük savaşlar oldu. Nasıl güvenebiliriz? Tamamına e, soruluyor. Evet. E, bu konuyla ilgili şunları söyleyelim. E, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinin gökteki yıldızlar gibi olduğunu hangisini tabi olunursa doğru yola tabi olmuş olacağını bizlere e, müjdelemiştir. Yine Kur'an-ı Kerim'de kuntum khayre ummetin nas ta'murun bil ma'ruf ve tenehuna ani'l Siz insanlık alemi için ortaya çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. Hayırı emreder, şehirden sakındırırsınız. Buyururken de bu ümmetin ilkleri olan sahabe övülmüştür. Yine aynı şekilde onları takip edenler, tabiin tabi tabiin ve ardından gelenler övülmüştür. Emri i Maruf ve nehy-i yapan e, peygamber ümmeti övgüye mazhar olmuştur Kur'an'da ve bu övgüye mazhar olanların başında da sahabe vardır değerli kardeşlerim yine sahabe ile ilgili e, onların faziletleriyle ile ilgili çok hadis-i şerifler var Kur'an'da e, onların faziletlerini anlatan e, ayet-i kerimeler var tabii ki bunların hepsini burada serdetmek şu anda mümkün değil ama e, bilmemiz lazım ki e, kur, sahabe e, öncelikle e, masum değildir. E, hata edenleri olabilir. Masum değillerdir. Biz böyle e, biliriz, böyle bakarız. ve sahabe, e, Ama hepsi sahabenin hepsi e, sikadır. E, yani güvenilirdir. E, yani cerh ve tadil açısından baktığımızda Sahabenin rivayet etmiş olduğu hadis eğer tabiin bölümünde, tebe tabiin bölümünde bir eksikliğe maruz kalmadıysa, ceh ve tadil yönünden, metin yönünden, senet yönünden bir eksikliğe maruz kalmadıysa, o hadisler sahiptir. Ki bu de şartları vardır. Ve hiçbir zaman Buhari ve diğer hadis muhaddisler, sahabeyi cerh ve tadil yönünden onlara yara verecek bir illetli konuşma veya bir anlatı içerisinde asla olmamışlardır. Onlardan gelen hadisler, diğer Ölümlerde bir arzaya, bir eksikliğe maruz kalmadığı müddetçe sahihtir. Ee, aynı zamanda e, müminler sahabeyi örnek alır, sahabeyi sever. Sahabenin sözü eser, eser diye görülür. Çünkü sahabe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi yakından görmüş, ayetlerin indiğine şahit olmuş peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gazvelerine katılmış ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin övgülerine maruz hitap muhatap olmuş insanlardır müminler, müslümanlar ehli sünnet müslümanları sahabelere hep böyle güzel bir bakış açısıyla bakarlar ancak e, şu da var ki e, aralarında bir takım sürtüşmeler de olmuştur yani e, bunları da büyütmemek lazım e, fitne ee, tabii ki çıkabilir. Müslümanlar arasında her zaman fitne çıkmıştır. Müslümanlar arasında fitne çıktı diye taraflardan bir tanesini yanlış kafir görmek kesinlikle e, caiz değildir. Hz. Ali e, Cemel vakasında e, karşısında işte zübeyb bin Avvam e, Hz. Ayşe ve e, diğer sahabeleri görünce e, demiş bunlar bizim kardeşlerimiz ama bizim, bize itiraz ettiler. E, efendim demiştir ve ne yapmıştır? Onlarla savaş etmemiştir. Böyle bilmek lazım. İhvanuna be gav aleyna Onlar bizim kardeşlerimiz ama bize bu konuda biraz e, haksızlık yaptılar e, demiştir. O kadar yani. E, ve e, Hazreti Ali'nin bu yani o savaşma esnasında bile savaş öncesinde bile ihvanuna de, e, demesi bizim için bir ölçüdür. Yani o zaman her zaman bu kardeşlik hukukunu Öne çıkarmamız lazım. Unutmamamız lazım. Ee, bu konuda ilgili bunları söylemek yeterlidir. Ee, bazıları tabi işte Muaviye'ye küfredenler var ki Muaviye birçok sayı hadisleri rivayet etmiş. Ee, ondan birçok hadis gelmiştir. Ee, bazıları küfreder. İşte böyle milliyetçiliğe çekerler işi. Ee, onlar da yanlış yapıyorlar tabii ki. Ee, özellikle ee, şia birçok sahabe hakkında ileri geri konuşur. Bunlar da yanlış yapıyorlar. Ee, bazı caferilerin de maalesef e, bu tür e, haksız, haksız tutumlar içerisinde olduklarını görüyoruz. Hatta hatta hatta şunu söyleyeyim yani e, televizyona çıkıp efendim sahabe hayatını anlatan bazı insan, buradan ad vermek istemiyorum ama gerçekten de kendilerine yakışmayan e, sahabe hayatını anlatacağız deyip de sahabeye söven, küfreden Onları böyle yerden yere vuran davetçiler, sözüm ona davetçiler de vardır. Hala bunlar televizyonlara maalesef çıkmaktadırlar. <gülüyor> Affedersiniz. Evet. Başka bir soruya bakıyorum. Ee doğru bakıyorum ama e, genelde e, hep okuduğum şeyler yorum kardeşlerimizin kendi aralarındaki konuşmaları bence e, muntakim kardeşimiz de e, melek kardeşimiz arasında bir e, konuşma geçiyor konuşmanın merkezinde biz varız ama gerek görmüyorum ben değerli kardeşlerim yani o konuyu kapatın lütfen gerek yok yani hiç gerek yok ben gerekeni söyledim ve Melek kardeşimizin e, merahını giderecek şekilde diyorum ki e, bana yazabilir. Adresimi de verdim. E, orada bir sıkıntı yok. Evet. Buhari kardeşimiz, e, şey, e, e, Talebe kardeşimiz, Buhari konusunda ümmetin icması var mı hocam? Sahili konusunda. Evet. E, değerli kardeşlerim, evet, Buhari konusunda ee, gerçekten ümmetin icması var. Ee, tabii ki ehli sünnetin icması var. Buhari e, yazmış olduğu sahih camisinde e, yaklaşık yani 6000 hadis var ama mükerrer olanlar çıktığında e, daha az, az aza iniyor 2000, 2000 civarında. Hadis var Bu hadislerin sahihliği konusunda ümmetin icması var değerli kardeşlerim. Her ne kadar bazı aklı evveller çıkıp da hadis Buhari'de geçse bile ben inanmam diyen insanlar vardır. Bunların sorunları kendi sorunlarıdır, kendi itikadi sorunlarıdır. tabii ki Buhari'ye inanmak farz değildir ama şu var ki ümmetin icması var. Buhari'nin kriterleri gerçekten çok önemli kriterler. Dolayısıyla orada bütün ümmetin icması var. Ehli sünnetin icması var. Buhari'nin sahih dediği, hadislerin sahih olduğu konusunda bazıları maalesef çıkıyorlar. Hadisler yolda kaza etmiş falan diyorlar. Buhari'de bile geçse önemli değil. Akla mantığa aykırı diyorlar. Ben diyorum ki o kardeşlerimize aklınızı ve mantığınızı Kur'an'a ve sünnete uydurun. Kur'an'ı ve sünneti aklınıza mantığınıza uydurmaya çalışmayın. Lütfen diyorum. Bu kadarla da yetiniyorum. Ee, evet. Şimdi e, evet Melek kardeşimiz de Gerek yok. Aplımın takım kardeşim. Yani kardeşimizin bir mera, meramı var. Ben de e, görüşlerimi beyan ettim. E, gerek yok. E, gerek yok. Tartışmaya hiç gerek yok. Görüşlerimizi beyan ettik. Kardeşimiz bizi yakından tanımak istiyorsa yolunu da söylemiş olduk. E, başka soru da e, göremiyorum ekranda şu anda. E, dersimize başlayalı da bir buçuk saati geçti aşağı yukarı. Siz dilerseniz ben bugün bir tercüme yaptım. Buhari ile ilgili 5 dakikanızı alır. Size okumamı ister misiniz? Buhari ile ilgili bir yazı var. Arapça bir yazı. Ve bunu biz Türkçe'ye kazandırdık. Okumak, okumamı isterseniz burada... Hemen aktarmak istiyorum. Evet. Şöyle diyor müellifi e, Enver el-Cündi. İmam Buhari. İslam düşüncesi alanında araştırma yapan hiçbir araştırmacı bu alanda İmam Buhari'yi geçemez. İmam Buhari, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen hadisler konusunda külliyat telif edenlerden ve usulü hadis ilmini inşa ederek ilmi araştırma esaslarının temelini atanlardan biridir. Onun alanında bir ilk olan ilmi çalışması hadis rivayet eden ricali yani kişileri araştırarak hadislerin sıhhatini ortaya koymasıdır. İmam Buhari, metinler konusunda ilmi araştırma yöntemleri geliştirmek suretiyle İslam düşüncesinde, tabi İslam'a düşünce denmez ama Müslümanların düşüncesinde diyelim, büyük bir çığır açmıştır. Bu sanat ondan sonra gelişerek Edebi ve tarihi çalışmalara hizmet eden bir ilim haline gelmiştir. Bu bir hadisin Sıhhatli olması için en az iki adil ve doğru sözlü ravi tarafından rivayet edilmesini ve Ravi'nin rivayet ettiği kişiyle bizzat görüşmek suretiyle hadisi ondan işitmesi gerektiğini şart koşmuştur. İmam Buhari, meşhur bir sahabe tarafından rivayet edilmeyen bir hadisi kitabında zikretmez. Onun bir hadisi kitabında zikretmesi için gerekli gördüğü şart, hadisin sika, yani güvenilir. iki veya daha fazla ravi tarafından rivayet edilmesi onlardan da Rivayeti ve güvenilirliği ile meşhur bir tabiinin bir sahabeden bu hadisi rivayet etmesidir. Buhari'nin kullanmış olduğu ilmi metot ile birlikte İslam düşüncesinden daha önce hiçbir milletin veya düşüncenin ortaya çıkarmaya muvaffak olmadığı cerh ve tadil yönünden Hadis Rabileri adlı ilim gün yüzüne çıkmıştır. Buhari bu büyük işi yapmaya kalkıştığında bunu yapmak için fıtri, akli silahlarla donanmış bir durumdaydı. O tabiatı gereği seçkin insanları dehşete düşüren yüksek bir hafızaya sahip olmasının yanında dayanıklı, sabırlı olup hadis almak için Yolculuklar tertip etmeye muktedir bir şahsiyetti. Yolculuklara çıkarak ilmi araştırmalar yapmak asil İslam sanatlarından biridir, metotlarından biridir. Bu sanat, rivayeti bizzat rivayet edenden ve onun yaşadığı yerden almak, ravi'yi incelemek, doğru sözlü ve güvenilir olup olmadığını Düşünce ve hayat yapılarının İslam'a uyup uymadığını, hayatları ile ilimlerinin birbirine uyup uymadığını kontrol ederek etmek e, olarak açıklanabilir. Bu da İslam araştırma metotlarından ayrı olarak düşünülmesi mümkün olmayan bir durumdur. Buhari, bu akli gücünün ve Kavrama ve ezberleme açısından sahip olduğu o acayip hafıza kuvvetinin yanı sıra güçlü bir bedene sahip sabırlı yolculuklara çıkmaya ve yaşadığı asırda yolculukların meşakkatli olmasına rağmen onun bu zorluk, zor, yolculuk zorluklarına katlanmaya e, gücü yeten bir kişiydi. Muhammed bin İsmail, El-Buhari Hicri 194 yılında Mavera-ül en büyük şehirlerinden olan Buhar'da doğdu. O hayatını anlatırken şöyle der. Henüz 10 veya daha az bir yaşta ilkokulda okurken hadis ilmine yatkınlığım ortaya çıkmıştı. 10 yaşımı açtığım o yıllarda ilkokuldan mezun olunca Ed-Dahili, eddahili ve başka alimlerin İlim halkalarına izleyici ve dinleyici olarak katılırdım. Günlerden bir gün, el halkasına katılan insanlara hadis okurken, An-Ebi Zubeyir, An-İbrahim, Ebu Zübeyir'den, o da İbrahim'den dedi. Yani böyle bir senet söyledi. Ben Ebu Zübeyir İbrahim'den rivayet etmez deyince ve o, bu sözümü duyunca beni hor gördü bu sözümden dolayı. Dedim ki, şayet o kitabın aslı yanındaysa bir bak. el odasına girdi ve o kitabın aslına baktı. Daha sonra dışarı çıkarak bana dedi ki, Ya doğrusu nasıldır ey çocuk? Ona dedim ki, ez ibni İbni İbn İbrahim yani Zubeyir ile İbrahim arasında İbn İyidi vardır. Onu atladın dedim. Bunun üzerine kalemim benden alarak kitabındaki bu yanlışı düzeltti ve bana dedi ki doğru söyledin. İşte o günlerde henüz 11 yaşlarında idim. 16 yaşlarına ulaştığımda İbnü Mübarek ve Veki'ye, kitapların e, vakıin veki kitaplarını ezberleyip ashabı ra'in ilimlerini aldım. Daha sonra kardeşim Ahmet ve annem ile birlikte Mekke'ye gelince had e, hadis ilmi talep etmek için orada kaldım. 18 yaşında Kadaya Kadaya sahabe ve tabi'in ve aqval ve aqvalihim Sahabe ve tabi'nin ile ilgili meseleler ve onların sözleri adlı eseri kaleme aldım. Mehtaplı gecelerde peygamberin kabrinin yanında yani Mescid-i Nebevi'de, kabirde orada biliyorsunuz yakın. Et-Tarihul Kebir adlı eseri kaleme aldım. Tarihi bir şahsiyete sahip olup da hakkında bilgi sahibi olmadığım çok az kişi bulunur der. Buhari, zayıf ve orta boylu, çok az yemek yiyen bir kişi olarak tanınır. Bir gecede Kur'an'ın üçte birini veya yarısını okur ve her üç, üç gecede bir hatim ederdi. At üzerinde atıcılık yapmayı çok sever, attığı okların hedefini şaşırdığı çok az görülürdü. Denir ki, o Allah'ın yarattığı en zeki kuludur. Allah'ın emir ve yasaklarını anlattığı, tabi bu sözü yanlış anlamayalım. Allah'ın yarattığı en zeki kuldur derken, yani bu öylece söylenmiş bir laftır. Ee, yani elbette ki burada e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üstünlüğünü asla unutmayalım. Yani orada bir kıyaslama söz konusu olmasın. Müellif Zeki kuldur demiş yani. Zeki, en zeki kullardan biridir demiş. Allah'ın emir ve yasaklarını anlattığı kitaplarında onun bu konuda derin bir bilgiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Haya, cesaret, ihsan, takva ve dünyalık işlerde zühd sahibi olmak konusunda çok yüksek seviyelere çıkmış olan Buhari, yüksek edebinden dolayı Güzel sözler kullanırdı. Hadis rivayet edenlerin durumunu anlatmak için metruk bırakılmış veya sakıt düşmüş veya fihi nazar bakılmaya muhtaç veya seketu anhu hakkında konuşmadılar sustular gibi nazik ibareler kullanır ve asla o yalancıdır gibi kötü ifadeler kullanmazdı. Buhari'den gelen rivayetlerin birinde o şöyle der. Abdest alıp iki rekat namaz kılmadıkça hiçbir hadisi sahihime koymadım. Buhari nere giderse gitsin, insanların takdirlerini ve ilgilerini üzerinde toplayan bir şahsiyetti. Basra halkı o yolda yürürken onu görse hemen onun peşine düşerler. O istemese de Kerhen de olsa onu bir yere oturtarak ondan hadis dinlerlerdi. Buhari sahihi için bütün hayatı boyunca çıkmış olduğu yolculuklarda toplamış olduğu 600 bin hadis içinden 6000 hadisi seçmiş ve şöyle demiştir. Bu kitaba ancak sahih olan hadisleri koydum fakat bu kitaba koymadığım say hadisler koyduklarından daha fazladır. Kitabını tedvin etme sebebi olarak şunları söyler. İshak bin Rahoya'nın yanındayken oradaki bazı dostlarımız bize şöyle söylediler. Şayet peygamberin sünneti hakkında muhtasar, özet bir kitap yazsanız ne iyi olur? Bu söz benim kalbimde yer etti ve bu e, kitabı yani sahih-i camiyeyi e, toplamaya, telif etmeye karar verdim ve buna başladım diyor. Ee, bu tabi ki Enver El yazısı biz bunu Türkçe'ye daha bugün kavuşturduk siz de ilk dinlenenler oldunuz inşallah istifade etmişsinizdir değerli kardeşlerim evet e, bayağı uzun bir sohbetimiz oldu bugün yine inşallah e, bunlarla yetinelim e, ve sözü Yine sahibine tevdi edelim. Allah dinlediğiniz için sizlerden razı olsun. Allah Teala melekler bizlerin de e, bu ilim halkası üzerine rahmet kanatlarını gelmiş ve bizler için dua etmişlerdir. Bunu Rabbimizden niyaz ediyoruz, umuyoruz. E, Allah işittiklerimizle, bildiklerimizle amel etmeyi, bizlere nasip eylesin. Haramlardan sakınmayı ve Allah'ın vacip kıldığı emirleri yaşayarak hayatımızda tatbik etmeyi bizlere nasip eylesin. Allahu Teala günahlarımızı affeylesin. Allahu Teala borçlarımıza, eda hastalarımıza şifa nasip eylesin. Sıkıntıda olan kardeşlerimize şifa ve bir çıkış kapısı yolu kendilerine nasip eylesin. Allahu Teala e, hayırlı istekleri ve muratları olan kardeşlerimize muvaffakiyetler ihsan eylesin. Hepimizi Allahu Teala kulluğunda muvaffak eylesin. Allahu Teala şeytanın hilesinden, desisesinden ve onların dostlarının zararlarından, onların dostlarının eziyetlerinden cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i uzak eylesin. Allahu Teala cümlemizi korusun. Allahu Teala cümlemizi ee, salih, ee, önce sahih bir iman, daha sonra salih bir amel, salih bir niyetle yapılmış salih bir amel, sabır e, nasip eylesin, takva ve huşu nasip eylesin. Allahu Teala yapmış olduğumuz amelleri dergaha hazretinde en güzel şekilde makbul eylesin, ihlaslı amellerden kılsın. Cümlemizi inşallah şurada buluştuğumuz gibi cennetinde de buluştursun ve bizlerden sizlerden razı olsun. allah Teala bizleri de razı eylesin. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.